232, numaralı konu, Osman bin Mazun'un eziyetlere göğüs germesi, evet, Osman bin Mazun, Velid bin Muire'nin emanında bulunuyordu ve kimse kendisine dokunmuyordu, fakat diğer Müslümanların zorluk ve baskı altında olduklarını görünce, andolsun, sabah gidip akşam emin olarak evime gelmem şirk ehlinden bir kişinin korumasıyla meydana geliyor, halbuki benim arkadaşlarım ve dinimin ehli eziyetlerle karşı karşıya bulunmaktadır, onlara isabet eden bana etmiyor bu benim için büyük büyük bir eksikliktir, dedi, bunun üzerine Osman, Velid bin Muire'ye gidip, ey Eba Abdişems, senin Ahtin yerine geldi, ben sana emanını geri veriyorum, dedi, Velid, bunu niçin yapıyorsun, yeğenim, benim kavmimden birisi sana eziyet mi ediyor, diye sordu, Osman, hayır, fakat ben Allah'ın korumasına razıyım, Allah'tan başkasına sığınmak istemiyorum, dedi, Velid, o halde mescide gel, orada ben seni korumamı aldığım gibi, alenen sen de benim korumamı geri ver, dedi, Osman'la Velid mescide gittiler ve Velid, Kureyş'e, bu, Osman'dır, benim korumamı bana geri veriyor, dedi, Osman da, Velid doğru söylüyor, onun ahdine vefa gösterdiğini ve korumasında olan bir kimsenin de şerefli olduğunu bildim, fakat ben Allah'tan başkasına sığınmaktan hoşlanmıyorum, onun için onun korumasını geri veriyorum, dedi, Osman mescidden ayrılırken Lebib bin Rebia bin Malik Kilabul Kaysi, Kureyş meclisinde oturmuş, şiir okuyordu, Osman da onlarla beraber oturdu, Lebib, dikkat edilsin, Allah'tan başka her şey batıldır, dediği zaman, Osman ona, doğru söyledin, dedi, Lebib, her nimet kesinlikle zail olup gidecektir, dediği zaman, Osman, bu sefer yalan söyledin, cennet ehlinin nimeti zail olmaz, dedi, Lebib bin Rebi'a ey Kureyş cemaati, andolsun, sizinle birlikte oturan kişi daha önce eziyet görmüyordu, bu, ne zamandan beri sizde peyda olmuştur, dedi, orada oturanlardan bir kişi, Osman'ı kast ederek, şu sefihtir, kendisi gibi sefih birkaç arkadaşı daha vardır, bizim dinimizden ayrılmışlardır, sakın onun sözünden kırılmayasın, dedi, Osman da ona cevap verdi, aralarındaki münakaşa büyüdü, o kişi kalktı, Osman'ın gözüne şiddetli bir tokat vurdu, Velid bin Mugire de Osman'ın başına geleni görüyordu, ona hitaben, yeğenim, işte gördün, eğer emanımı geri vermeseydin gözün kör olmazdı, buna ne gerek vardı, dedi, Osman da, Allah'a yemin ederim ki, diğer sağlam gözümü de Allah yolunda feda etmeye hazırım, dedi, sonra, ben şimdi öyle bir kim Kimsenin himayesi altındayım ki, o senden çok daha güçlü ve kudret sahibidir, dedi ve şu şiiri okudu, eğer gözüm Allah yolunda hidayetten yoksun bir inkarcının eliyle kör olmuşsa, şüphe edilmesin ki, merhamet sahibi olan Allah, onun yerine, bana büyük bir mükafat hazırlamıştır, ey kavmim, o yüce merhamet sahibi, kimden hoşnut olursa, en mutlu kimse odur, siz benim hakkımda, satılmış, yolunu şaşırmış, akılsız da deseniz, ben hak peygamber olan Muhammed'in dini üzerindeyim ve ona, terk etmeyeceğim, benim maksadım Allah'ın rızasını kazanmaktır, bize zulüm ve haksızlık edenlerin hoşuna gitmese de bizim dinimiz haktır, gerçek dindir.